Kuzey Londra'nın Hackney bölgesine doğru otobüse bindik gidiyoruz. Metroya atlamak belki daha kolay olurdu ama metro yok. Hackney ve çevresi merkeze daha yakın olan sentler kadar müreffeh değil. Ama gelişen bir bölge. Son yıllarda ev fiyatlarındaki hızlı tırmanış, varlıklı bir nüfusun buraya doğru kaydığının bir göstergesi. Sokaklarda dükkan önlerinden kulağınıza çalan Hint müzikleri Londra'nın birçok diğer semtinde olduğu gibi burada da ana caddelerde karşınıza çıkıveriyor hemen. İlkokullarında yüzü aşkın dilin konuşulduğu, farklı dinlerden, ırklardan, milletlerden insanların belki bir de New York'ta rastlanır türden tam bir mozaik oluşturduğu kozmopolit bir semt. En çok öne çıkan iki grup var. Biri Afrika ve Karayip kökenli siyahlar, diğeri ise... <gülüyor> Hackney'de her köşeden Türkçe duymak alışıldık bir şey. Türkiye'den gelenler bir yana çok sayıda Kıbrıs Türkünü de unutmamak lazım. İngiltere'de 5 Mayıs'taki seçimlere topu topu iki gün kala sandık başına gidilmeye hazırlanılırken Hackney, Güney ve Kuzey diye iki ayrı seçim bölgesine ayrılmış durumda. Biz bu programımız için Kuzey'i seçtik. Çünkü bir sebebi burada sokakta konuşulan Türkçenin seçim yarışına da yansıyor oluşu. Ana muhalefet partisi muhafazakarların milletvekili adayı Kıbrıslı Türk bir aileden gelen İngiltere'de doğup büyümüş Ertan Hürer. Kuzey Herkne'de oy verme hakkına sahip yaklaşık 2500 Türk var. Ama bu göçmenlerin oyları genelde İşçi partisine gidiyor. Son seçimlerde İşçi partisinin zaferinden de anlaşıldığı üzere burada. Ertan Hürer'in etnik kimliği, oyları muhafazakarlara çekmeye yeter mi? Türk toplumun içinde, Türk konuşan halkın içinde değişik gruplar var. Şimdi Kıbrıs Türkler var, Aleviler var, tabii Kürtler var, tabi Türkiye, yani mesela bu isimleri kullanırsak diyelim. Kıbrıs... Türkler daha fazla Vafıza Parti'yi tutuyorlar. Çünkü biz bizim halk 1950'lerde geldiler. Ee, iş adamlarıydı. Yani iş adamları oldular. Vergi öderler. Evleri var, şeyleri var. O, çocukları büyüdüler burada. Onun için bizim e, Kıbrıs Türkler diyorum ki yüzde 60'ı, yüzde 65'i Vafıza Parti'yi destekler. E, kabul ederim. Türkiye'den gelen arkadaşlarımız... Zannedelim yüzde 20 yüzde 30 Maksakar Parti'yi tutuyor ama benle konuşurken genlere yavaş yavaş burada çıkıyor. Neden? Çünkü gelen arkadaşlar Türkiye'den gelen arkadaşlar yavaş yavaş orada iş adamlar oldu, avukatlar oluyorlar, profesörler oluyorlar. Bunlar da çocukları da okulu bitirdiler. Bunlar da yani diyorlar, Allah ben yani burada iş yaparım ama cebimden daha fazla vergi gidiyor. Hangi parti bizi destekler? Maksakar parti. Ama hemen hatırlatalım Ertan Hürer'in bu görüşüne can karşı çıkacak işçi partili milletvekili adaylarından biri de bu seçimlerin Türkiye kökenli bir diğer adayı olan Ayfer Orhan. Ama o Londra dışında bir başka bölgeden Kuzeybatı Cambridge'dan aday. Ayfer Orhan muhafazakarların kalesini zorluyorsa orada e, Kuzey Londra'da Hackney'de de Ertan Hürer işçi partisinin kalesini zorluyor. Her iki adayın da meclise girmesi beklenmiyor ama kampanyalarından onlar eminler, en azından karşı tarafa oy kaybettireceğiz diyorlar. Kampanya genelde nasıl mı? Hoparlörler, bayraklar, afişlerle dolu sokaklar beklemeyin. Televizyon, radyo ve gazetelerde sürüyor asıl savaş. Bir de adayların kendi bölgelerindeki el ilanı ev ziyareti yarışıyla. İşçi partisi ve muhafazakarların yanı sıra İngiltere siyasetinin 3. büyük partisi olan liberal demokratların koşuşturduğu bir yarış bu. Kuzey Hackney'de liberal demokratların bu seçimlerdeki adayı James Blanchard epey koşturuyor olsa gerek zira mülakat için çok aradık ama kendisini bir türlü yakalayamadık. Ziyanı yok. Bir önceki seçimde liberal demokratlardan aday olan Meral Ece sorularımızı yanıtladı. Meral Ece'nin de kökeni Kıbrıs Türk'ü. Bize seçim bölgesinde adayların göze girmek için neler yaptığını anlattı. Yani yüzlerce kişinin kapısını çaldım <gülüyor> son haftalarının içerisinde. Yani çok iyi bir şeydi aslında. Çünkü insanların yüz yüze konuşmak çok iyi. Benim benim hoşuma gider. Çünkü onların bütün yani düşüncelerini duyuyorsun falan. Herkesin ay herkesin ayrı derdi var. İngilizlerin farklı farklı bazen derdi var. Asianların kuruşuna Türkler, Türkler var. Kıbrıslı, İngilizce Onun herkesin bir farklı görüşü var. Eee onun içime hoşuma gider. Çünkü ne yapıyorsun? Böyle bir sistem var burada. Bütün sayman defterleri, bütün küçükten hepsinin e İsimleri çıkarır ve bütün politik partilere izin verirler. Yani sen herkesin ismini alabilirsin. Yani kimin oy hakkı var. Listeler çıkar. Onları biz böl böleriz. Yani bölge bölge. Biz dışarı çıkarız, kapıyı çalarız. Sorarız yani acaba oyununuzu kullanacak mısınız? Bazıları söylemem, bazıları düşünürüm. İnsanlar hoşuna da gider. Ben kaç kişinin kapısını çaldım. Geçenlerde birisini kavuşunu çaldım. Yani dedim gene kimi tavsiye edersiniz? Vallahi dedi size vereceğim oyumuzu. Çünkü başka kimse bana sormadı. Siz geldiniz, siz geldiniz benim kapıma. Emek verdin yani benim kapıma geldin, çaldın. Benim fikrimi almak için memnun kaldım. Onun için size vereceğim dedi. Yani böyle insanlar var. Bazı istemez konuşsun. Meşgulüm falan. O zaman pek edersin. Thank you very much. Başkasına girersin. Meral 2001 seçimlerinde İşçi Partisi'nin milletvekili adayı Diane Abbott yaklaşık %60'lık bir destekle Kuzey Hackney'den bir kez daha milletvekili seçilmişti. Abbott, İngiltere'de parlamentoya giren ilk siyah kadın ünvanına sahip. Uzun yıllardır siyasetin içinde, televizyon programlarının daimi konukları arasında. Bütün göstergeler bu sefer de sandıktan önde çıkacağını gösteriyor. Fakat... Hackney'de bir kahvede konuştuğum bir grup Türkiye'li göçmen bir yandan futbol izlerken bir yandan da İşçi Partisi'ne memnuniyetsizliklerini dile getiriyorlardı. Vallahi İşçi Partisi'ni kazanacağını düşünüyorum. Ben de istemiyorum fakat yine İşçi Partisi kazanacak bu ülkede. Tonu bir layır güçlü çünkü. Ee, niçin istemiyorsunuz? İstemiyorum çünkü halka yaptığı bir şey yok. Kansıltaks ortada, ev kiraları ortada. Halka ne vermiş yani içi Partisi? Hiçbir şey vermedi bana göre halka. Savaş karşıtayız. Ee, Savaşı başlattılar diye yani başka başka da bir şey yok. yani Arkadaşımız her şeyi söyledi. Kansıltaks da şuydu buydu yani. Ve insanlara karşı yapılan hiçbir şey yok. İlticacılara şuna buna. Hiç, hiç, yapılan hiçbir şey yok. Değişiklik yok. Yani onun için istemiyorum. Liberal'ın kazanmasını istiyorum. Liberal'ı istiyorum evet. Irak tartışmasında savaşa tutarlı biçimde karşı çıkmış olan Liberal Demokrat Parti gözlerden kaçmıyor de. Fakat yoğun bir Müslüman nüfusun yaşadığı bu seçim bölgesinde işçi partili ve muhafazakar partili adaylar da kendi liderleri savaşa destek vermiş olsa da biz Irak savaşına şahsen karşıyız diyorlar. Diane Abbott'a, gene de bu nedenle oy kaybına uğrayacağınızı düşünüyor musunuz diye sordum. Sanırım Irak konusu bana verilen oyları etkileyecek. Ben kendim şahsen Irak savaşı aleyhinde elimi kaldırdım parlamentoda. Elbette bu kampanya sırasında bunun böyle olduğunun altını çizdim. En başta Müslüman seçmenler oy atarken bunu biliyor olacaklar. Hackney'de benim bölgemde sadece Müslümanlar değil, diğer seçmen grupları da Irak Savaşı'na karşıydı. Dolayısıyla benim de hükümete karşı çıkmamdan doğal bir şey olamaz bu konuda. Ama genel anlamda Müslüman toplumun Irak Savaşı nedeniyle öfkeli olduğu doğru. Bu nedenle biraz oy kaybına uğrayabilirim. Diane Nebat'ın karşısında duran muhafazakar partili aday Ertan Hürer'in aynı konuyla ilgili görüşlerine gelince. O zaman unutmayalım. Tony, Tony Blair, başbakan. Bütün parlamentoya yalan söyledi. O, o söyledi, bu Saddam Hüseyin, Weapons of Mass Destruction, kitleyman silahları, vardı dedi. Ve 45 taykanın içinde İngiltere'yi alabilirdi Ya zehirlebilir, yani bir şey yapabilirdi. Ve onun için bizim parti o gün, bizim başkan, partinin başkanı destek verdi. Şimdi o gün yalan söylemeseydi, bize de doğrusunu söyleseydi, biz karşı çıkacaydık savaşa. E zaten ve aynı zamanda bizim parti, diyor ki e, üyelerine, diyor ki biz parti olarak sizi mecbur etmeyecek savaşa destek veresiniz ya savaşa e, karşı çıkarsınız kişiye göre Ben mesela kişi olarak hem de partinin içinde savaşa karşıyım. Dayan Abbott, tonebilere yönelik yalancılık suçlamalarına katılmıyor ama savaş konusunda o da liderinden ayrı düşmüştü. Adayların parti liderliğinin çizgisinden ayrılması bu tutumları acaba ne kadar doğal karşılanıyor İngiltere'de? İşçi Partisi'nden bir kez daha dayan, Abbott. Biz bu ülkede nispi seçim sistemi uygulamıyoruz. Bunun yerine bir seçim bölgesinde kim en çok oyu almışsa o aday milletvekili olarak parlamentoya giriyor. Sadece bir partiye değil, coğrafi bir bölgeyi temsil edecek olan belli bir bireye oy veriyorsunuz. Parti ve birey arasında daha çok fark güden bir sistemimiz var. Diğer birçok ülkede uygulanan nispi sistem, ulusal boyutta atılan oylarla parlamentoda sandalye dağılımı arasında doğru orantı kuruyor, doğru. Ama bu sistemde bireylerden ziyade seçmenler doğrudan partiye yöneliyor. Oysa bizim sistemimizde seçim bölgesinin ahalisi bir bireye oy veriyor. Bu da gücü parti yöneticilerinden alıp milletvekili adaylarına daha çok yansıtan bir uygulama. Yerel halk kendinden birini parlamentoya göndermeye daha çok önem veriyor. Ayrıca şunun altını çizelim. Belli konularda İşçi Partisi liderliğinin politikalarını örneğin Irak Savaşı gibi desteklemesem de benim seçim bölgemde çok büyük kamu yatırımlarının faydalarını gördüğümüzü ve bunun İşçi Partisi sayesinde olduğunu da belirtelim. Fakat ekonomiye bakarsak Tony Blair'in orta sınıfa sesleniş politikasının önemli unsurları da dayan Abbott'ı rahatsız ediyordu geçen parlamento döneminde. Üniversite harçları ve sağlık hizmetlerinde özel sektöre kapının aralanması işçi partisi içinde her kademeden kişinin tepkisini çekti. Hiç sevilmeyen politikalardı. Bu açıdan bakarsak benim tavrım İşçi Partisi içinde genel hissiyatı destekler nitelikte. Ayrıca şunu unutmayalım, 2001 seçimlerini kazandığım zaman manifestomuzda yer almayan iki politikadan bahsediyoruz. İşçi Partisi manifestosundaki bir politikaya karşı çıkmak başka, partinin yöneticilerinin daha sonradan ortaya attıkları bir politikaya baş kaldırmak bambaşka bir şey. Acaba bu durum sokağa nasıl yansıyor? Oyum gene İşçi Partisi'ne diye hiç duraksamadan yanıt verenler de vardı Kuzey Hackney'de ve hayal kırıklığını hiç gizlemeyenler de. Blair'in İşçi Partisi ya da diğerleri hiçbir şey değişmiyor ki hepsi yalan söylüyor diye yakınan Kuzey Hackney'li bir Hintli. Bu görüş, ya biri gelsin ya da diğeri değişen ne var ki inancı, İngiltere'de geçmiş yıllara göre daha sık telaffuz edilir oldu. Sol ve sağın geleneksel tanımlarının yıkılmasıyla başlayan bir sürecin devamı mı? Kimi gözlemciler, demokrasiden soğuyan bir halk ve bu katılım oranlarına da yansıyor, diyor. Siyasetçiler endişeli mi peki? Meral Ece'ye, hali hazırda Islington Belediyesi'nin meclis üyesi olan liberal demokrata sordum. Eskiden çok ilgilenir, daha fazla ilgilenir. Şimdi bazılarının kapısına çalan, konuşun. Yani 5 Mayıs'ta seçim var falan. Bazıların o ne zamandır? Yani haberi biri yok gibi. Yani kendi hayatıyla, kendi derdine uğraşır. <gülüyor> ben görüyorum. O bedava var yani. Ee, biz tabii şeyin içinde, siyasi e, işin içinde olduğumuz için, bizim için çok önemli. Ama birçok insanın önemli değil onlar için. Bazıları ben oyumu vermeyeceğim, Hiç de kullanmam. Ya, bence bu, bu yanlış bir şey. Ciddi bir sorun. Çünkü son seçimlerde de katılım İngiltere tarihinde çok nadiren görülmüş düzeyde düşük gerçekleşti. Ve bu sefer 60 mı neydi? Evet bir şey. bu sefer katılımın daha da belki düşebileceği söyleniyor. Düşebilecek. Siyasetçiler için çok ciddi bir sorun değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Çünkü çoğu işçi partisine verdi. Yani senelerce verdi. Ailesi verdi. Birçok insana ben bunu hissediyorum. Vermeyecek artık. Ve ev, yani başka partiye de vermek istemiyorlar. Protester olarak ben oyumu vermeyeceğim. Çünkü her zaman eşçi partisine verdim. Onlar beni artık şey benim için bir şey yapmıyorlar. Ee, güvenim kalmadı artık. 1997'de bekledik büyük bir değişiklik olacak bu memlekette. Olmadı. Herkes aynı. Hepsiniz aynıdır. <gülüyor> Böyle diyorlar. Hepiniz aynısı. You're the same. Ama Meral Ece ekliyor da biz liberal demokratlar farklıyız diye. Diğer partililer de aynı şeyi söyleyecek tabi. İşçi partili ve de muhafazakar partililer. Sonuçta seçmen kararını Perşembe günü 5 Mayıs'ta verecek ve ancak o zaman tam anlamıyla öğreneceğiz. Seçmen en çok kimi istiyor ve hangi katılım oranıyla?